Ashab-ı Aman Allah! Im! şuraya bakın bir insan bu Bir ceset şuraya bakın elini şakağına koymuş Sanki sanki az önce öldürülmüş gibi Arkadaşlar hey arkadaşlar buraya gelin Kamutalı haber verin burada bir ceset buldum. Ceset miyiz? Evet ne? benim buraya bakıyorum. Efendim su bulabilir miyim diye şu yıkıntıyı kazıyordum ki bu cesedi buldum. Allah Allah. Şuna bakın. Sanki canlı. Çok da gençmiş. Avucunda bir şey tutuyor galiba. Dur bakalım şimdi anlarsın. Oldu işte. Avucuna Avucunu açtı. Aman Allah. Şakağına bak, Yaradan kan damlıyor. Subhanallah. Elini yerine koyalım. Parmağımda da bir yüzük var. Evet. Üzerinde de bir yazı var. Şunu iyice bir silin de okumaya çalışalım. Evet. Rabb, Rabb, Allah. Rabbi Allah. Evet. Rabbim Allah'tır diye yazıyor. Herhalde geçmiş ümmetlerden biri. ...galiba şehit olmuş. Hemen Fe bir mektup yazıp anlatalım. Belki o, bu ceset hakkında bir şeyler biliyordu. Efendim, müminlerin emiri Hazreti Ömer'in mektubu geldi. Oku bakalım, bulduğumuz ceset için ne diyor acaba? Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd edelim. Peygamberine, ailesine ve ashabına salat ve selam edelim. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ve aleyküm selam. oğlu Ömer'den, Samir'in oğlu Abdullah'a. Bulduğunuz ceset, Allah Resulü, Hazreti Muhammed'in bize bildirdiğine göre, uzun yıllar önce o yerde tevhid mücadelesi vermiş olan gencin cesedi olmalı. Şöyle ki, sizden önceki ümmetler arasında bir padişah, ...ve onun bir sihirbazı vardı. Hmm. Sihirbaz yaşlandığı vakit padişaha gelerek... ...kendisine eğitmek üzere... ...genç bir öğrendi. Efendimiz... ...sihirbazınız sizinle görüşmek istiyorlar. Hmm. Hemen içeri alın. Saygılar sunarım Yüce Efendimiz. Gel bakalım bunun için. Buyur. var. İstirahat. Görüşmeyeli haydi zaman Nasılsın bakalım. <gülüyor> i̇yiyim. Sayenizde iyiyim Yüce Efendimiz. Seni buraya getiren önemli bir sebep olsa geldi Efendimiz. Yaşım çok ilerledi. İyice ihtiyarladım. Göç vaktim yaklaştı. Ölüm hiç kimseyi ayırt etmiyor. Sihirbazları bile. Bugüne kadar bildiklerimi öğretecek bir öğrentim olmadı. Emir buyurun bana zeki bir genç bulsunlar da bilgilerimi ona aktarayım. İyi düşünürsün. Vezir! Sihirbaza akıllı uslu bir genç bulup getirin. Delikanlı Bugünkü dersimiz bu kadar Yarın yine aynı vakitte Gelmeyi unutma Peki efendim Zeki delikanlı ama Söylediklerime pek kulak astığı yok gibi Benden boşalacak yer için Biçilmiş kaftan aslında Ne yapıp edip gönlünü Kazanmalıyım Belki de en iyisi Biraz gözünü korkutmak Her zaman oldu. Sihirbazın yanına gidip geliyorum. Kendisi de söyledikleri de çok acayip. Garip garip şeyler söylüyor. Karı koca arasına açacak büyüler. Yalan mı yanlış mı olduğu belirsiz evsunlar. Yok. Yok yok. Olmaz. <gülüyor> Yıldızlar şöyle olursa böyle olur. Böyle olursa şöyle olur. <gülüyor> Bilmem ne. <mi? gülüyor> Bu iş bana göre değil. Oğlum! Senin sihirbaza gitme vaktin gelmedi mi he? Aa, evet geldi. Evet. Ee. Daha ne duruyorsun he? Hadi yürü bakayım. Yürü. Bak gene oyalanıyor. Hadi davran dedim sana. Tamam tamam. Hava <gülüyor> ne kadar güzel. Güneş nasıl da pırıl pırıl parlıyor. Şuraya bak. Çiçekler de açmış. Kuşlar cıvıl cıvıl ütüşüyorlar. Aksakallı ihtiyar da kim? Ne kadar da aydınlık bir yüzü var. Ne yapıyor bu? Okuduğu ne acaba? Ya ilah el alemi, ey alemimin benim Rabbim Allah. Beni bağışla, anamı babamı bağışla, tüm inananları bağışla. Bizi yeniden gettiğinde. ...bizi hesaba çektiğinde... ...cehenneme gidenlerden değil... cennete gidenlerden değil. Amin. Affedersiniz efendim. Ne yaptığınızı öğrenebilir miyim? Ne? Kim? E efendim? Bir şey, bir şey mi dedin çocuğum? Evet efendim. Ne yaptığınızı merak ettim de... ...bana anlatır mısınız? Dua ediyordum evladım. <Sessizlik> Artık gizlemek istemiyorum zaten. Alemlerin Rabbi olan Allah'a, yaradanımıza dua ediyordum yavrum. Kime dediniz? Alemlerin Rabbini. Seni, beni, annemizi, babamızı, şu gördüğün şeyleri, hatta senin ve benim göremediğimiz canlı cansız her şeyi yaratan. Ya, peki. Kralımızı da onu yarattı. Evet. Onu da o yarattı. Fakat kral... ...kendinden önceki diğer zalimler gibi... ...benliğine kapıldı. Nefsine ve şeytana uydu. Tanrılık iddiasına kalkıştı. Aa, hakikaten şu insan denen yaratık çok zalim. Bir o kadar da cahil. Peki siz kimsiniz? Ne yaparsınız? Nereden gidiyor? Nereye gidersiniz? Ben bir rahibim. Allah'ın gönderdiği peygamberlerden biri olan Hazreti İsa'ya bağlı bir muvahhidim. Bir olan Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve öldükten sonra diriltilmenin gerçek olduğuna inanan bir insanım. Fakat ne yazık ki İsa aleyhisselamın getirdiği dini bozdular. Allah'ın bizim için ona verdiği kitabı tahvif ettiler, değiştirdiler. Benim gibilerini zor bulursun. Artık gerçek rahipler bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azaldı. Onun için ben rahibim diyen nice insanın Allah'ın birliğine ortak koştuğunu, muvahhid olmadığını görürsen şaşırma. Bu söylediklerimi aklından çıkarma gerçek rahipler Allah'ın bir olduğuna, İsa aleyhisselamın da Allah'ın öncelikle kulu, sonra peygamberi olduğuna iman ederler. Bundan başka ne duyarsan bil ki uydurma. Safsata, batıl şeylerdir. Peygamberimiz Hazreti İsa kendisine inananlara şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik eden ve benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberi. O günden bugüne, biz yani İsa'ya gerçekten inananlar o peygamberi bekleriz, ona tabi olmayı arzularız. Onu tasdik etmeyen, İsa Aleyhisselam'ın ümmetiyim demekten hayal etmelidir. Zaten ruhbanlığı da sonradan çıkardılar. Çıkardılar ama hakkını da veremediler. Kendi kendilerine sonradan ihdas ettikleri bu şeyden vazgeçemiyorlar da ondan. Allah bilir ama bu İsa Aleyhisselam'ın haber verdiği o son peygamberin gelişine kadar böyle sürüp gidecektir. Sizinle konuşmak beni çok rahatlattı. Ancak yetişmem gereken bir dersim var. Yarın yine gelmeye çalışırım. Güle güle, güle, güle. Nerede kaldın sen? Bu derslerin ne kadar önemli olduğunun farkında değilsin galiba. Belki de senin başka bir derse daha ihtiyacın var. <gülüyor> Ha? Aç bakayım elleri Al bakalım Aha. Al Aha. Bu senin aklını başına getirir belki Aha. Tamam Bir daha geç gel lan efendim. İstersen geç gel Bundan sonra her Geç geldiğinde bir öncekinden daha fazla Sopa yiyeceksin Neresin oğlum sen? Dersin hiç bu kadar uzun sürmezdi. <gülüyor> Baba! Dur! Bırak! Bırak kulağımı! Ne olur! Bana bak! Bana bak doğruyu sordu. Yoksa sihirbazın yanına gitmedin ya. <gülüyor> Gittim! Bırak artık kulağımı. <gülüyor> ne olur! Bak sakın unutma. Artık eskisi gibi ayrak ayrak gezmek... ...vaktini boşa harcamak yok. Sen artık sarayın sihirbazı olacaksın. Tamam mı? ...bana fazla artık. Günlerdir hem sihirbazdan hem de babamdan... ...dayak yemekten gıda geldi. Durumu da ayrı anlasam iyi olacak. Ne de olsa bu işte onun da payı var. Gidip gelirken ona uğramak ve sohbet etmek... ...benim meşgul ettiği için geç kalıyorum. Hem belki de bir çaresini bulur. Hoş geldin. <gülüyor> Hayrola? Bir derdin mi var senin? Niye çare nasıl kıyasın? Hadi hadi söyle Çekinme şey... El bir çaresini buluruz yani Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum Ama Sihirbaza gidip gelirken Bildiğiniz gibi sizinle oturup sohbet ediyorum Ama derse geç kalınca sihirbaz e, Eve geç kalınca da baban dayak atıyor hmm, Baksan şu zalimlere ee, O halde Sihirbaz sorarsa ailem bırakmadı Baban sorarsa bazalı koydu dersin... ...olur biter. Aa, evet. Bu iyi bir fikir olabilir. Tamam. En iyisi öyle yapmak. Ee, gelelim bugünkü dersimizi. Bugün nelerden söz edeceksiniz? Bugün mü? Bugün de daha önce hiç konuşmadığımız şeylerden söz edelim. Göklerin ve yerin hakimi olan... ...Yüce Allah... ...her şeye şahittir. Her şeyi işiten... ...gören ve bilendir. O... Kendisine inanıp salih ameller işleyenler için altlarından pırmaklar akan cennetler hazırlanmıştır. İnanan insanlar dünya hayatında özleyip durdukları ama hiçbir kralın ya da efendinin kendilerine sağlayamayacağı sonsuz mutluluğu ancak orada bulabilirler. Ancak Allah insana huzur ve saadet sağlar. Her şey O'nun hükmü altındadır. Güneş O'nun iradesiyle doğar, yağmur O'nun iradesiyle yağar. Yer, gök ve su, her şey Allah'ın bu iradesine, Allah'ın varlığına ve tekniğine şahit. Evet, bugünlük de bu kadar. Hadi bakalım. Daha fazla gecikme. Evet. İyice anladım değil mi? Gökyüzü hayatın üzerindeki hakimiyetin kaynağıdır. Gökyüzündeki her şey bu dünyadaki her bir olacağın... Her bir kimsenin, geçmişinin ve geleceğinin hem sebebidir, hem de habercisidir. Kehanet ilmi, yıldızların, gezegenlerin, ayın ve güneşin sırlarını öğrenmek, gökyüzünün dilini bilmektir. Sihir de insanlara zayıflıkları hatırlatır. Onları bambaşka ve büyülü bir dünyanın varlığına inandırır. Biz sihirbazlar, gökyüzünün insanlara layık gördüğü krallara ve efendilere yardımcı oluruz ki yeryüzünde düzen bozulmasın. Şeytan, sihiri yeryüzündeki seçilmiş insanlara öğreten bir öğretmendir. İnsanların çoğunu Rabbi, yani efendisi ve hükmedeni krallar, Kralların efendisi bilginler, kahinler ve sihirbazlar... ...onların da efendisi gökyüzü ve şeytandır. Anladın mı? Evet efendim, anladım galiba. Günlerdir gelip biliyorum. Şu sihirbaz de sevimli bir adam değil. Saçı sakalı birbirine karışmış. Pislikten heke gibi kokan bir ...suyla arasının hiç iyi olmadığı belli. Rahipse pırıl pırıl... ...tertemiz biri. Sevecen, babacan... ...sihirbaz gibi merhametsiz dedi. Ama hangisine inanacağımı... ...kestiremiyorum. O mu haklı yoksa ödeki mi? Nasıl ayrı bitmeni acaba? Bir ölçüp bir kıstas olmalı. Delikanlı bu düşünceler içinde rahiple buluşacağı yere doğru yürürken gördüğü şey karşısında irkilir. Az ileride yırtıcı bir hayvan yola fırlamış, bir grup insana da kıstırmış, tüklüyor. Bu ne Bu bir canavar yolu kesmiş. İnsanlar korkudan yaprak gibi titriyorlar. Olamayız. Evet. İşte ölçüm. Sihirbaz mı hattı? Yoksa rahip mi? Şimdi anlarım. Dur mu daktır bizden? Aa, hey delikanlı! Şekil! Şekil daha fazla yaklaşma. Gördün lan şu çocuğu! Vah yavrum vah! O da ne? Eline bir taş aldı. O taşla o canavara karşı ne yapabileceğini zannediyor bu. E, evlat gitme geri dön. Kalkan olacak. O taşını tuttu. Siz erkek olacaksınız. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım laftı çok geç onu kimse kurtaramaz. Hayvan onu fark etti. Evet. Gerçekten de seni affedeceksin. Gözüm ağabey. görmesin artık bak Allah'ım. Eğer Yahudi hibisiyerbazdan daha çok seviyorsan şu atacağın küçük taşla bu canavarı öldür. <Gülüyor> Al bakalım. Aa! Öldü öldü öldürdüm onu Beni hidayete yönelttiğin için şükürler olsun sana Rabbim Bana gerçeği gösterdiğin için sana şükürler olsun Allah'ım oh Aferin delikanlı ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Hemen Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Yaşadığı olağanüstü olay delikanlıyı alt üst etmişti. Bir an önce rahiple buluşmak için deli gibi koşuyordu. Nihayet rahibi her zamanki yerde bekler görünce son bir koşuyla yanına vardı. Efendim, efendim bundan sonra siz ne derseniz kabul. Dur, dur hele dur yahu. Ne oldu, ne bitti bir anlayalım bakalım. ...anlatacak o kadar çok şey var ki. Allah, Allah. Hala inanamıyorum. Bakın neler oldu. Ben size gelirken... ...yolda canavarın bile yolu kesmiş. İnsanları korkutuyordu. Ben de kendi kendime dedim ki... ...sihirbazın mı... ...rahibin mi haklı olduğunu şimdi anlayabilirim. Elime bir taş alıp... ...canavara yaklaştım. Çok korkuyordum. Ama bu deneyi yapmayı... ...öyle çok istiyordum ki... ...iyice yaklaşınca içimden... ...Allah'ım dedim... ...eğer rahibi sihirbazdan daha çok seviyorsan... ...bu taşla şu canavarı öldü. Sonra da... ...taşı attım. Taş canavara değer değmez... ...hayvan cansız yere serildi. Bu bu olağanüstü bir şey efendim. İşte böyle oldu. Bundan sonra o sihirbaza gitmeyeceğim. Sizin dininize... Adem Aleyhisselam'dan bu yana gönderilen bütün peygamberlerin dinini, tevhid dini olan İslam'ı kabul ediyorum. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Allah'tan başka tanrı yoktur. Evladım, heyecanını anlıyorum. Mübarek olsun. Sen benden de üstünsün artık. Allah sana ikram etmiş, kerametle. Artık varacağın yere vardın sen. Fakat nimet, külfet dengecek. Bundan sonra imtihan edileceksin. Başına türlü türlü belalar, musibetler diliceksin. Sünnetullah böyle. Şimdi beni iyi dinle. Birileri seni sorgulamaya kalkarsa... Sakın benim adımı vermesin. Allah seninle insanları kendi dinine çağırmak istiyor galiba. Sen seçildin. Allah seni çeşitli kerametlerle donatacak. Alacalı hastalara Allah'ın izniyle şifa verebilecek. Gözleri görmeyenlerin yeniden görmelerini sağlayabileceksin. Onun izniyle tedavi edemediğin hastalık kalmayacak. Yolun açık olsun, bahtın mı? Uzatın, elinizi Allah'a emanet olun. Beni de duanızdan eksik etmeyin. Sen de bizi duandan eksik etme. Güle güle, Allah'a emanet olun. Artık bundan sonra ailenin yanına dönemem. Rahibin söyledikleri olacaksa... Onlara da bir zarar gelmesini istemem. Ama insanlara doğruyu anlatmak için kendini hazır hissetmiyor. Belki de en iyisi eski bilgelerin ve Allah dostlarının yaptığı gibi yapmak. Allah'a yakın olmak. Kendi benliğimle baş başa kalmak için bir mağaraya çekinmeliyorum. Kendini yepyeni bir hayatın eşiğinde hisseden delikanlı, kalbinin sesini dinleyip, ücra bir köyde bir dağ mağarasına çekildi. Ancak gösterdiği bir takım olağanüstülüklerle önce köylülerin, sonra da civardaki insanların dikkatini çekti. Kısa sürede ünü dört bir yana yayıldı. Görevi başlamıştı. Olan... Evet efendi, sen ne istemiştin? Bir koyun budu be. Gel evladım, sakın bir şeye çarpıp da devirme. Nesi var o lanın? Doğuştan iki gözü de görmüyor. Kör desene şuna. Çok da gençmiş. Dayı, hangi devirde yaşıyorsun sen? İnsan bir çaresini arar be. Mağaradaki genci duymadın mı? Götürün ona hemen şipşak yiyeceksin. Ne bileyim kasap efendi? Çok yerlere götürdük ama. Bir türlü derdinin dermanını bulamadık. Kimmiş bu genç? Kimdir, necidir kimse bilmiyor. Görmeyen gözleri açıyor. Alacalıları iyileştiriyor. Aşağı yukarı her hastalığı tedavi edebiliyor. Tedavi ettiklerine başka şeyler de öğretirmişlerler ama o kadarını bilmiyor. Sen benim sözümü yabana atma. Bir götürü ver. Buyur koyun budunu. Kasappaşa! Neler anlatıyordun sen bakayım ha? Vay Çavuşum sen burada mıydın? İki gözüm önüme aksın ki görmedim. Buyur Emre. Bırak şimdi yağcılığı bırak. Anlat bakalım şu genci. Bizim vezirin de gözleri sonradan sonra iyice bozuldu. Görmez oldu artık. Belki bir çaresini buluruz. Ha, şu genç mi? Çavuşum ben de herkesin söylediklerinden fazla bir şey bilmiyorum. Bu genç kimdir, necidir kimse bilmiyor. Görmeyen gözleri açıyor. Alacaklarım. after church. İyi iş Bu Bugünce yerine yurdunu bilene kadar çok insan varmış. Bakalım gerçekten dedikleri gibi mi? Elbette beşidir. Değilse böylesine ün salabilir miydi dört bir yana? Hele dedikleri gibi değilse, şarlatanın biri ise ben bilirim ona yapacağımı. Kes sesini. Varaya hayır yaklaştık. Belli olmaz. Belki buralarda bir yerdedir. Allah'a! Neredeilir? ...nereye gidersiniz? E, bu da kim? Sıkın şu dedikleri genç olmasın. Çavuş, benim göremediğimi... ...bilmiyor musun be adam? Baksana, baksana kimmiş mi e, Galiba bu söz edilen genç... ...yavaş yavaş bize doğru geliyor, duralım. Daha fazla ilerlemeye gerek yok. Nasıl olsa yanımıza gelecek. Hoş geldiniz. Bir ihtiyacımız var mı? E, evladım. Bu yaştan sonra gözlerim görmez oldu. Şu üç deve yükü, değerli eşyayı sana getirdim. Hepsi senin olsun. Yeter ki bana şifa ver. Hatta, hatta eğer gözlerimi açabilirsen... ...bir bu kadar daha veririm. Seni servete bağırım Ne istersen yaparım. Ne istersen yapar mısın? Huzur ettin delikanlı. Şu karşıdakinin kim olduğunu biliyor musun? Dur çavuş dur. Sen karışma. Evet. Ne istersen yaparım delikanlı. Yeter ki sen gözlerimi aç. Öyleyse beni iyi dinleyin. Ben kimseye şifa veremem. Şifayı bize hayatımızı veren her şeyimizin asıl sahibi olan Allah verir. Ancak Allah iyileştirir. Eğer ona inenirsen, yüceliğini yalnız onun egemenliğini kabul edersen... ...senin için dua ederim. O da eğer isterse sana şifa verir. Pekala, pekala. Anlat bana. Ne kadar? Allah bana. Allah birdir. Tektir. Doğmamıştır. Doğurmamıştır. Eşi ve benzeri yoktur. Yüceliğine denk olabilecek hiçbir güç yok. Her şeyi varlığını ona borçludur. Ama o borçlu olmaktan uzaktır. İnsanları, hayvanları, bitkileri... ...yani canlı cansız her şeyi o yaratmıştır. Ama... ...insanı yaratmasında bir muradı var. İnsanı yaratıp başıboş bırakmamıştır. Allah bizi dünyaya belli bir süre imtihan etmek için göndermiştir. Asıl hayatımız ölümden sonra başlayacak. Öldükten sonra belli bir vakitte Allah bütün insanlara gerekecek ve herkes bu dünyada yaptığı her şeyini karşılığını alacak. Allah'a iman edip rızasını kazanmak için iyilik işleyenler cennete. Allah'tan başka efendiler edinmiş Haksızlık ve kötülükte bulunmuş olanlarda Cehennem denen ceza yerine gönderilecektir Meğer sadece gözlerim değil Kalbimde görmüş. Yalnız bedenen değil de körmüşüm ben Yazıklar olsun bana Anlat dedik Söyle Anlat ki değil Söyle ki öğreneyim Tövbeler olsun Allah'ım. Affet beni Allah'a Bu yaşıma kadar... ...nasıl senin büyüklüğünü göremedim ben. La ilahe illallah. Allah sizi bağışlasın. Bu gözyaşlarınız... ...ruhunuza şifa olacak inşallah. Hangi işlere bakacağız? Mesela? Elimdeki listeye göre. Hı? Ne dedin? Sen görüp okuyabiliyor musun? Nasıl oldu bu iş? Kim açtı senin gözünü? Rabbim. Ne dedin? Senin benden başka bir Rabbin daha mı var? He? Benim bir tek Rabbim var. Sizin de benim de Rabbimiz olan Allah. Kimmiş Allah? Im? Benden daha mı güçlü? Senin karnını o mu doyur? Elbet. Nefes almamı sağlayan ciğerlerimi, havayı o yarattı. Her canlıya hayat veren ve alacak olan da odur. Her şeyin sahibi, hakimi ve efendisidir. Ya, bak sen şu işe. Yani şimdi sana bu küstahlığı yaptıran Allah istemedikçe... ...ben senin boynunu vurduramam ha? <gülüyor> Gel lan! Ya, ya, ya. Dur Ölüm senin için kurtuluş olur. Hem bu işin aslını öğrenmeden ölmeni de istemem doğrusu. Bana zindancıyı çağır. Benim emrettiniz efendimiz. Evet. Al götür şayini. Ne yapıp et benden başka efendisi olmasının sebebini öğren. Mutlaka konuşmalı. Siz onu hiç merak etmeyin efendim. Önünde sonunda bülbül gibi ötecektir. <gülüyor> Yürü bakalım hain. Düş önüme. Hain. Bir hain. Şu çok merak ediyorum doğrusu. Demek alacılıları körleri tedavi edebiliyormuş Mükemmel Böyle bir gücün bende olduğunu düşünüyorum da <gülüyor> He, Genci getiriyorlar mı? Getiriyorlar efendim fakat, fakat bu bizim sihirbaza sihir öğrensin diye gönderdiğimiz çocuk değil mi? He? Evet evet da <gülüyor> Hoş geldin çocuğum Kusura bak Seni biraz hırpalamışlar galiba Zincire de mi vurmuşlar ne oh, oh, oh. Çabuk çözün şu zinciri <gülüyor> e Baş üstüne efendim He, Şöyle Gel yaklaş oğlum Korkma ben. Anlat hele Kısa zamanda Hayli mesafe kat ettiğini öğrendim Sihirbazlıkta bu kadar hüner sahibi olduğunda Niye bizden gizlersin Duydum artık Gözleri gördürür Devasız dertlere deva bulur Herkese şifa dağıtır Olmaz öyle mi he? Hayır ah, Böyle diyeceğini biliyordum Evladım korkma Sakla. Her şeyi anlat Duyduklarımız yalan mı yani he? Duyduklarınız yalan sayılmaz Hah, Şöyle Yalnız bir husus var. Ben hiç ama hiç kimseye şifa veremem. Şifayı veren Allah'tır. Hmm. Demek sende de aynı hastalık var öyle mi? Şu bizim vezirin yakalandığı hastalık. Benim hakimiyetimi reddetmek güstahlığını gösterip... ...Allah'tan başka ilah yoktur delirten hastalık. Her derde deva bulmuşsun da buna bulamamışsın. Bu hastalık değil efendim... Kurtuluştur. Asıl hastalık her şeyin bir yaratıcısı olduğunu göremeyecek kadar kör olmak. Ölümlü bir canlıyken kendini yaratanın yerine koyacak kadar kibirli olmaktır. bakse bu hastalık dillerini uzatıyor bunların. Evladım inat etme de vazgeç bu sevdadan. Bak görüyorsun ne kadar güçlü olduğumu. Bir emrimle seni zincire vurup getirdiler. ...fazla inat edersen... ...başına neler geleceğini bir düşün... ...bak gençsin... ...yiğitsin... ...hayatta tadacağın bir sürü zevk var... ...yazık etme kendine... ...bir işaretimle... ...canını alıverirler... ...canın sahibi Allah'tır... ...o istemedikçe... ...sen kimseye bir şey yapamazsın... ...eğer o istemişse... ...sen istesen de engel olamazsın... Bin canım olsa da... ...hepsini tek tek alsan... ...yine vazgeçemem. Boşuna nefes tüketme. Gel, sen de inan. İnan ki... ...kurtuluşa erisin. İnan ki zalimlerin... ...kibirlilerin, inançsızların durağı olan... ...cehennemden kurtulasın. Bu dünyada... ...ve ölümden sonraki ahiret hayatında... ...mutlu olmanın yolu... ...Allah'a imandan geçer. Ağır ol bakalım... Onları değişmeyelim. Ben seni ikna etmeye çalışıyorum. Sen beni değil. Ben seni doğruya çağırıyorum. Sense beni yanlışa çağırıyorsun. Eh, her neyse. Şimdi sen yorgunsun. Dinlen. İşte Konuşmak için daha çok zamanımız var. Delikanlıyı bir türlü vazgeçiremeyen kral sonunda onu da zindancıya teslim eder. Ah! Allah'ım! Allah'ım! Konuştan aptal herif. Şimdi de ayak tırnaklarını tek tek çekeceğim. Duydun mu? Konuş da kurtul gerizekalı. İnatın yüzünden kaç gündür çektiğin işkencenin farkında değil misin ha? Söyle bunları sana kim öğretti? Bütün söyleyeceksin sadece bir isim. Öldür beni! Ne dedin? Öldür beni! Öldürmek mi? Seni konuşturamadan öldürürsem kral da beni öldürür bunu biliyor musun? Şimdi şu acayipliklerin sebebini söyle bana. Bak ayak tırnaklarına başladım bile. Ah, Allah'ım! Vezir, bu iş nereye varacak dersin? Tatlılıkla halledemediğimiz işi zor kullanarak da halledemedik. Ne çocuk vazgeçiyor, ne de bizim eski vezir. Ya rahibe ne demeli? Zor da olsa çocuğun ağzından adını ve yerini öğrenip saraya getirttik ama o dahil. Üstelik hadise halka da yayıldı. Neredeyse kahraman olacaklar. Ölseler de vazgeçeceğe benzemiyorlar. Evet... Şu ana kadar ölüm hariç her şeyi denedik. Bunların ölümden de korktukları yok. Hatta sanki bunu özellikle istiyorlar. Aklıma bir yol geliyor ama... ...dur bakalım. Getirin şunları. Bana bak Rahim. Sen buradaki herkesten daha yaşlısın. Aklını başına topla. Bu saçmalıklar senin başının altından çıkmış. Benden başka bir tanrı nasıl olabilir he? Ee, sallama başını da benimle öyle konuş. Anlaşıldı mı? Sizin akıllanmaya niyetiniz yok. Bu sizin son şansınız. Artık ya dininizden dönersiniz... ...ya da ölümlerden ölüm beğenirsiniz. Asla... Bizim dinimiz hayatımızdan yüz bin kat daha değerlidir. Evet. Hayatımızın sahibi olan Allah'ın bize bahşettiği dinimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bizim Rabbimiz Allah'tır. Ve ondan başka ilah yoktur. Ooo bakıyorum da hepinizin dili bir karış. Bakalım aynı kararlılığı sürdürebilecek misiniz? Viteslere getirin. Dinlerinden dönerlerse ne alam. Dönmezlerse kafalarından başlayarak teker teker hepsini ikiye biçin. Görsünler bakalım dik kafalılığın sonu nasılmış. Bizi işkenceyle korkutabileceğini zannediyorsunuz zavallı adam? Ölüm dediğin ne ki? Ölüm bizi ebedi kurtuluşa götüren kapıdır. Biz ölümsüzlüğü tattık. Bunu ne demek olduğunu bilsen kendine çok acırdın. İyi. Madem bu kadar arzulusun... ...senden başlıyorum. Heh. İşte testlere de geldim. Hadi bakalım. Yap seçimi. Ben seçimi baştan yaptım. Seven sevdiğine kavuşmaktan korkar mıyız? Ölüme düğüne gider gibi gideriz. Herkesi kendin mi sanıyorsun sen? Ama unutma ki... ...sen de er veya geç öleceksin. Ölüm krallık filan tanımaz. Gel. Can boğaza dayanmadan tövbe et. Tövbe et de kurtul. Peki. Senin de son şansın olabilir. Yeter. Çok konuştum. Gel Neredesin? Buradayım efendim. Ne duruyorsun? Kesmeye başla. La ilahe illallah. La ilahe illallah. <Gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> gitti, iki parça oldu, öldü. <gülüyor> gitti ya. Güle güle ey şehit. Bizden öncekilere selam söyle. İnşallah yakında biz de sana kavuşacağız. Evet, gitti oğlum. Ee, şimdi sıra hanginizde Genç al. Ay Rahip al. Celat. Ee, rahip gördün değil mi? Bu acıya dayanabilecek misin? Ne dersin? Allah'ın dilediği neyse o olur. Hep şehit olmak isterdim. Demek dualarım kabul olmuş. Şükürler olsun. Bak hele. Celat başla. Ya ilahi Allah! <gülüyor> ya ilahe! Zavallı. Aynı cümleyi ikinci defa söyleyemedi. Acele ettin cellat. Yavaş yavaş. Acıyı her zerresine tattırarak öldürecektin. Şey efendim... Ne var vezir? Bir şey mi söyleyeceksin? E, efendimiz, eğer bu genci de şimdi öldürürseniz hepsi kahraman olur. ...onu mutlaka vazgeçirmeliyiz. Bunun da başını biçeyim mi efendim? Ee, hayır, hayır, hayır. Daha fazla kan görmek istemiyorum. Onun için daha güzel düşünceler var. Sosun! Askerler! Buraya gelin. Emredin efendimiz. Çavuş! Al götür bunu. Daha bunu. Zirveye varınca... ...son bir kez vazgeçip vazgeçmediğini sorun. Vazgeçmezse... Yuvarlayın uçurumdan aşağı Cesedi parçalansın Kemikleri un ufak olsun Kurtlar kuşlar yesin ki Herkese ibret olsun Emredersiniz yüce efendimiz Yürü bakalım düş önüme Az kaldı Biraz daha tamam İşte Sonunda Doruk'a geldik. Allah Allah Allah. Nasıl damla soğukmuş. Şu işi bir an önce bitirip saraya dönmek istiyorum. Yürü hadi. Biz buraya kadar yormanın cezasını çekeceksin. Atın şunu uçurma. Allah'ım. Beni bunların elinden kurtar. Senin her şeye gücün yeter. <gülüyor> Yahu bu iyice tırlatmış. Kurtulacağını zannediyor. Allah'ın seni kurtaracak ha. <gülüyor> Ne oluyor? Ne oluyor? O, olamaz. Sihirbazlık bu. Daha sallanıyor. Deprem, deprem oluyor. Söyle ne yaptın? Durdur dur şunu. Durdur dur, ne olur. Ah, ayağım kayıyor. Tutunamıyorum. Askerler yardım edin bana. Nasıl yardım edin çavuş? Biz de kayıyoruz. Birbirimize tutunalım. Dikkat edelim. Ah! ...kendimiz o genç geri döndü. Ne? Geri mi döndü? Sen Nasıl kurtuldun? Askerlere ne oldu? İnandığım Allah beni onlardan kurtardı. Ne bakıyorsunuz öyle? Tutuklayın şunu! Zincire vurun! Gel buraya! Gel! Koşma! <gülüyor> <gülüyor> Yakaladık! Tamam! Bırakmayın! sakin olmalıyım. Bana bak muhafız başı. Bunu hemen götürün. Beraberce bir kayağa bin. Kıyıdan iyice açıldıktan sonra atın gitsin suya. Ama önce bir fırsat daha tanımayı unutmayın. Dininden dönerse döner dönmezse itekleyin karanlık su var. edersiniz efendimiz. Evet, ama Bu açıldığımız mesafe yeter. Ee, eh, ne diyorsun delikanlı? Dininden dönüyor musun? Hayır, asla. Ee, eh, ne yapalım? Biz de emir kuluyuz. Aslında çok gençsin. İçimde el vermiyor ya ne çare. Hem biliyor musun... ...benim de senin yaşlarında bir oğlum vardı, öldü. Bana onu hatırlatıyorsun. Her devirde emir kuluyuz diye kendini avutanlar var ...emir kuluyuz diye diye... ...salime, haksızlığa alet olurlar. Allah ...beni bunların elinden kurtar. Senin her şeye gücün yeter. Dur dururken bu fırtına da nereden çıktı? Yoksa senin işin mi? Şeytan mısın sen? Askerler... ...şu zincirleri çözüp denize atın da gidelim. Eyvah! Eyvah! Kayık alabıra oluyor. Sıkı tuturun! Tuturun! Aa, aman! Yine misin Ne yapıp edip kurtuluyorsun Aferin Büyük bir sihirbaz olmasın Ama seni öldürmenin bir yolunu mutlaka bulacağım Kolay Hem de çok kolay ha? Dinle Beni ancak şöyle öldürebilirsin <gülüyor> Kendi ipini kendin mi çekiyorsun Dinle dedik ya Halkı geniş bir meydana topla Beni de meydanın ortasında bir direğe sıkıca bağlat Sonra benim sadığımdan bir ok al Benim yayıma yerleştir Ondan sonra da herkesin duyacağı kadar yüksek bir sesle Çocuğun inandığı Rabbin adıyla deyip Yayı usta bir keş gibi iyice ger ve oku at Beni ancak böyle öldürebilirsin emridir. Herkes merasim meydanında toplanacak. Kralımız efendimize karşı gelen hain genç ibret-i alem için idam edilecek. Duydunuz mu? Bir zamandır ortalık bu haberiyle çalkalanıyordu. Demek yarın idam edilecek. Evet ama söylediklerine göre kral ne yaptıysa onu öldürememiş. Zaten o genç bir tuhafmış. Yakalanmadan önce olmadığı şeyler yapıyormuş. Köylerin gözünü açıyor. Alacalıları iyileştiriyor. Her hastalığa şifa veriyormuş. Hayret çok acayip. Kral geliyor. He? Kral geliyor. Açın. Yol verin şapşallar. Kralımız Efendimiz geliyor. Çekilin, çekilin. Aa, gördün mü? Aa, gördün mü? kral öldürecek demek. Bak. Ne oldu? Evet. Sadağından da bir ok çekti. Oku yerleştirdi. Ay, yayı geldi. Çocuğun Rabbinin adıyla. Daha yüksek sesle. Çocuğun Rabbinin adıyla. Çocuğun Rabbinin adıyla. Bağışla beni Allah'ım. Ben şahidet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah! Öyle abi, öyle. Vurdu, vurdu. Hem de şakaından vurdu. Önce bakın. Elini yaranın üzerine koydu. Şş yavaşla. Öldü mü acaba? Kralın ne dediğini duydunuz mu? Bakın bakalım ölmüş mü? Ölmüş <gülüyor> Gördünüz mü Krala karşı gelmek de demekmiş Onu sen öldürmedin Onu Rabbi öldürdü. Evet doğru söyle Günlerce uğraştın öldürmek için ama başaramadın Onu sen değil Bir çift söz öldürdü. Ben de o gencin Rabbine iman ediyorum Ben de ben de Ben de Kusun başım! Ne dediğinizin farkında mısınız siz? Kralımız Efendimiz'e karşı mı geliyorsunuz yoksa? Kralımız Efendimiz dediğin adamın da alelade bir adam olduğu... ...bizden hiçbir üstünlüğü olmadığı... ...bugün iyice ortaya çıktı. Kral da kimmiş? Tanımıyorum onu ben. Ya! Tutuklayın! Etrafını çevirin! Kaçırmayın hiçbirini! Hepsini öldüreceğim! İsyana! Görürsünüz siz! Böylece kralın emriyle büyük meydanda ateş hendekleri kazılmaya başlandı. Ama delikanlının Rabbine inananların sayısı gün be gün artıyor. Hiçbiri de bu yeni dinlerinden vazgeçmiyordu. Efendimiz Endekler kazıldı İçleri ateşle dolduruldu Siz ve için içinde Endeklerin kenarında özel koltuklar hazırlandı İnsan eti de almak Burnumun direği kırıldı Demek şu ana kadar Hiç dilinden dönen olmadı öyle mi Evet efendimiz Üstelik hiç de aldırış etmeyen bir halleri var Bu çıldırtıyor insanı Anne Anneciğim korkma yavrum Allah büyüktür ha, Bak öyle sen. Demek Allah büyük he? Getirin bakayım şu çocuklarının Ellerinden tutmuş olan kadını Kadın sen Evet sen buraya gel Kralımız efendimiz seni görmek istiyor Demek Allah büyük Öyle mi bu çocukları senden önce sırayla ateşe atalım da... ...bakalım o zaman da Allah büyüktür de. Mandan... ...önce en büyüğünü atın. Yavrum! Ne ömredersiniz? Ah, ne olur önce beni öldürün. Bu acıya dayanamam ben. Ne olur yapmayın. Merhamet edin. Kalbiniz yok mu sizin? <gülüyor> ay, ay, <ölmeyin>. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Şimdi de sıra ikinci de. Onu da atın. Atın. Nasılsın yoksunuz ufacık bebelere? Hiçbir vicdanını sızlamıyor. Atalım mı kralım? <gülüyor> atın atın. Atın. Ay, <gülüyor> Evladım. Kadın, gel vazgeç bu sevdadan. Dön dinim. Bak iki çocuğundan oldun. Sıra şu kucağındaki emzikli bebeğe geldi. Kendine acımıyorsan bari ona acı. ...ne istiyorsun çocuklarından? Ne acaba? Diğer iki çocuğum gitti ama bu daha çok küçük. İğnimden döndüm deyip bunu mu kurtarsam yoksa. Aman Allah'ım neler düşünüyorum ben. Fakat, fakat ne yapacağımı şaşırdım. O da ne? Bunda diyor? Bebek hareket ediyor sanki. Sanki bir şey demek ister gibi. Yok canım olur mu öyle şey? Hiç kaç aylık bebek benim ne düşündüğümü anlayabilir mi? Anlasa bile konuşup cevap verebilir mi? Ama kundakta da bebek kıpır kıpır. Durun acele etmeyin. Belli ki kararsız. Anne şefkati galip gelebilir. Eğer dininden dönerse... ...arkası çorap söküğü gibi gelir. Daha sonra pek çok insan... ...dininden dönebilir. Yavaş! Cünüzde kuvvetinizde tehdidinizde işkencenizde tehdidiniz de, işkenceniz de kar etmez! Ah! Ne Bu ikinci iki genci Önce genci dediğini yapmakla atar. Şimdi de bu olayasınlar oldu. Bu olayasınlar hepsini öldürmeli. Askerler! Mahfızlar! Atın şunları ateşe! Geberkiler! Büyün! Bunu kendiniz hissediniz. Sırasındayım, gel buraya. Kahret! Ne yapıyorsun? Canlandırmayın şu ateşi. Kim ateşliyor bunu böyle? Ya, kahretmayın şunu. Ateşin önünü alamıyoruz. Onun yanlışına doğru buraya geliyor. Kendinin şu ateşi nereye kaçarsınız korkaklar? <gülüyor> <gülüyor> Duruyorum size, yanıyorum, yanıyorum kurtar beni, bırak beni! <gülüyor> bulduğunuz o ceset o mübarek gencin cesedi olmalı. Onu bulduğunuz yere aynen gömüp üzerine toprakla örtün. Allah yardımcınız olsun. Ve selamu aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Halife Hazreti Ömer'in mektubu burada sona eriyor efendim. Evet. Hadi bakalım, iş başına. Mübarek şehidi tekrar gömelim.